Onlarla sefer acıdığımız vasıtalar yaptı Allah'ın Seçen'e. Bir sesle bu a'la zuhur edin. onların üzerine yerleşeceksiniz. Kimler de kurulun bir anasara. Sonra Rabbimizin nelerlerini hatırlayarsanız. Anasınız. Size de sebebiyetim aleyh. Onların üzerine yerleştikteniz vakitte. Ete bu oldu, beşer diyeceğiz. Haza, o Allah nasıl sıfatlarda tercih ederim ki? Sakhar Haza, bu vasfı bize Musahkar oldu, emrinize verdim. Rabbimizin şanlıkları, Biz ona taat kesicilerden değildik. Evet. Yani Rabbin Celleşen Hazretleri bize müşahkar olmasaydı bize ithal etmez bildiğiniz vasıta? Mevran Sağrı bize müşahkar oldu, ithal kert oldu. Ve inna ila Rabbine şüphesiz biz Rabbimize öldükten sonra Rabbimize bu da okumayı tanışacağım Rabbimize müşahkar olmasaydı. <gülüyor> Aleyküm Allah'a radiyallahu anh'a madem. Enne Resulallah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu ve sellem. Kâne size ala alâ daîrdi. devetine devesine büyüdüğü vakit efendim sallallahu aleyhi ve sellem. ilah seferi, sefere çıkmak için hayvanlar büyüdüğü <gülüyor> vakitçe. Hep dara felâta. Üç sema peşeraldı. Allah Allah'lar, Allah'ınız var, Allah'a geldi. Tüm mesale ondan sonra şöyle buyurdu. Şu da yok oldu. Ruhani o Allah'ın hususunda daha sen ki elene bize bunun sakar olduğu, i'sakar olduğu kurulayıp, cemal dinleri Biz ona sakat teşekküllerden değil, o bize sakar kılmasaydı şahadet o bize itaat etmez mi? Vaktim dedi, şenak istediyattı bunu. Ve inna ila râdbun kalibun. Biz öldükten sonra da bize etsereceğiz, ona bile edeceğiz, ona gideceğiz. Allahümme ey Allah'ım. İnna nes'el iken ona da senden isteriz yarabbim. Bir seferinâ herkâ. Bir seferimizde, yolculuğumuzda yoldurluğumuzda el bir ve takva, Bir ve takva isteriz. Bir ve zorluğumuzu yaptık takvalli ibadetle ibadet ve sağlıklısı. sana kulluğumuzda bir eksiklik olmasın. Demine'l amel maferde, amelden de ibadet ve taatımızdan da razı olduğunu yapmaya bizim muvaffas ol Yarabbi, onu istiyoruz senden. Allah'ım ve ey Allah her gün aleyna bizim üzerimize kolay et. Seferen herhalde şu yolculuğumuzu kolay et yargı. Ve asr-i aleyna bu eder olsun. Yolculuğun uzaklığını bize atlattır, yani yakın yak uzak yolları yaklaşır. Allah'ım ve ey Allah'ım. Ense sahibi bir sefer. Seferde sen bizim yarıncılıyorsun yarattı. Ve haribetlisün ehli. Edimiz ve yarıncılığında da sen koruyucularsın yarattı. diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi sefer giderken dua etmez. Diyor İzlalara Ve dönüşünde de seferde dönüşünde de sualetinde aynı bu duaları okurdu. Veca'da fiilinle lakin dönüşünde bir ilave yapardı. Şöyle buyurdu. A'yıbı'na, bu ta'yıbı'na, bu A'yıbı'na Mirat biner Hamidi. ne? Evet, yolculuktan dönerlerci yarattırdık. Şimdi geriye dönüyoruz. <Sessizlik> Ahi bu edici olduğumuz halde. Abidi bu Rabbinize ibadet edici olduğumuz halde. Hamidi Ona ham edici olduğumuz halde. Yolculuktan dönüyoruz manasında. Bu ilerleyi yapardı dönerken. Evet, Amin. Ve an Abdillah ibni tercih-i raziyallahu anh. Abdillahirrahmanirrahim tercih-i raziyallahu anh. Alem şöyle anlattım. Kâne Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, Seyyidallah sallallâhu aleyhi yaptığı vakitse, bir tealdırdır, sığınırdır, bir vata tekeriz yorgunluğum zonuslarında veya karakterim sorunsuz ve ki adetim mucizevi kötü hal yerden kötü şeylerle karşılaşmaktan sonra yapılan bir felovaya ötüler. <gülüyor> Zelhavi ba del kervin için kötü olmaktan her sonra da cenaha düşmekten her beden selamları etmene ve dağalet-i mazlumun mazlumun bel sıfatından mazlumun ağrını almaktan dolayı seller arazilerine inşallah var ellett yani bir zulüm yapmamak için hayvana e, gücünden fazla yük yüklemek evet, onu fazla yormak Mehmet Efendi'nin İdaresinde, işinesinde olan etvahne, çalışanlara sıkıntılar çekmek üzere, onların destur suatını almaktan. sorunlarda kendisini savunmaktadır. Destur in mal kötü hal yerde bulmaktan bir ehli ve malid. Dönüşte malını ve ehlini, çocuk çocuğun, kötü hallerde yerde bulmaktan veya tahrişlerden sorumlu süreçlerden bu duaları yaparsın yok. Devam edin. Şimdi vayet mabışın bize. Ali mi, Rebi'i Ali Mibmi Rebi'i Radiyallahu anh şöyle anlatıyor. diyor, Ali Mibmi Ebu Salim'in Ebu Salim'in oğlu Hazreti Salim Radiyallahu anh'ı şu One is in the area. O dua'yı okudu. Tüm mâtale, ondan sonra şöyle dedi: Elhamdülillah, o Allah'a hamd sonar olsun. Neler sonarlar? Üç defa Elhamdülillah, Elhamdülillah dedi. Tüm mâtale, ondan sonra Allah'a rükvar, üç defa Allah'a rükvar, Allah'a rükvar dedi. Neler sonarlar? Tüm mâtale, ondan sonra şöyle dedi: Subhanallah. Enun ondan sonra varan la illa senden başka şey yok. Bunu okudu. Kim ne Ondan sonra bir Yolculuğunda hayvanlar gibi, bu dağlar okuduktan sonra güldü. Fabriye You know that. بسم الله من الشيطان الرجيم Dua ordusu var dedi, ikisinin de vazifeleri vardır dedi, birisi memleketin umurunu tanzim eder, memleketi idare eder, savunur, din-i İslam'ın terbiyecine, revaç bulmasına, din-i İslam'ın e, ihyasına <gülüyor> gayret eder, savunur memleketi dolayısıyla İslamiyet rahat yaşar, insanlarda mutlu olur dedi bir de dua ordusu vardır dedi. Mevla'nın e, haç dostları, elbiyyaullah sizi Sultan buyurdu ki ikisi de ordudur, ordudur dedi. Yalnız yaptıkları iş biraz farklı dedi. Biraz diye çok farklı. Birisinin dedi hizmeti e, Suri'dir. Öbürler ise işte, hakikidir buyurdu. Birisine e, Suri yani görüntü şeklinde ee, bir nusret, bir fethi nasip olur, zahiri fethi, bunlara ise, ise Mevla'nın dostlarına ise hakiki fethiz yapma e, vermiştir Cenab-ı Hak Celle bu. Bir tanesi silahla iş görür, ne bileyim bankla, topla, sürekle iş görür ama Mevla'nın ordusu e, sebepleri yaratan, sebepleri peki, devreye sokan, Müsebbü'l-esbaptan doğrudan işitirildi. Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Hakk'a safer, nusret sadece ve sadece Allah'tandır ayeti Eyvallah'ın bu gücünü ortaya koydu. Her ne kadar dedi, her ne kadar Eyvallah'ın boynu bükükse de, öyle kendisinde bir umulet varsa da e, toprak seviyesine inmiş,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 devletin ordusu iş görür ama... yanında Mevla'nın ordusu var ise... Cenab-ı Celle Celaluhu'nun haç eğer... ordunun yanında yer alırsa... bu ordunun sırtı yere gelmez demek istiyor. Ayyoo... ordu ben vururum, ben kırarım... benim gücüm vardır, ben şuyum, buyum derse... eğer Ehlullah'ın ordusunu... E, or ve hakir görür de... E, bunları işte sıradan... adam muamerece tabisarsa... Olmaz buyurdu. Birisi çünkü Mevla ile iş görüyor. Cenab-ı Celle Celal'e olduğu için gücü çok daha fazla. Sultan devamla buyuruyor ki ve ey bir şey daha söyleyeyim diyor. Enne dua'e dua var ya dua yerdül kazayı geri çevirir. Eğer kaza ve kaderde bizim hakkımızda bir musibet Allah göstermesin. İster bir deprem, mesela mesale gibi bir şey olacak olsa Dualar buyuruyor. Kazayı da diyor, e, hayra büyük eder diyor. Duanın böyle bir gücü vardır. Burada Efendimiz hani kazada kadar değişmez ya diye bir soru şey aklımıza gelmesin. Bizim dualarımızla e, kazanın değişmesi de birkaç kazadır. O da Mevla'nın ilminde bir yurtdur. Tasavvuf ve tarikat tabiriyle ayağın sabitede de ü sani makamında Tefkare böyle yazılmıştır. Benim falan kulum dua edecek. <gülüyor> Dolayısıyla başına gelecek olan musibet ha, o dua ve tazarru vesilesiyle ben o zelayı ve musibeti hayret etkile edeceğim. Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi kulun e, ayakkabısının bağı da kopsa, onu da tamir etse bunu da kazada kadarıyla alakalı oluyor. Bu daim Mevla filminde mevcut oluyor. Şimdi vaydan el-ne dua yer dukkadan. Ben ehlullah ordusunun diyor, güç ve kuvvetini göstermek için bir müşteri söyleyince diyor. Dua, kazayı ve kaderi ne yapar? Hep biri de, ina müşerrenin tabiyle, tabi kiram radıyallahu Taala anum, birisine dua etti zaman derlerdi ki Cenab-ı Cellecelar'u, enin kazada kaderinle kıyıları hep birlesinden. O, yani, eğer başına bir musibet, bir afet vesaire gelecek ise, bu dua bakmeli işler görüyor. O yüzden enne dua resul kaddaya, evet, dua kaddayı ne yapar? Geri çevirir, Ayet teftir eder aleyhimizde eğer bir durum var, resul ekrem sallallahu sadık ve ala aleyhissalatu vesselam. Resul ekrem sallallahu aleyhi sadık söylemiş oldu bütün kaderlerde kendisi Saad-ı Kerim'e aynen isabet etmiştir. Resul-i Ekrem'de buyurdu La-yiradzul gada ile dua Dua yür, kaza, e, Dua, kaza ve kaderi değiştirir. Kaza ve kaderi sadece ve sadece dua değiştirir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. İmam-ı Kırmiz'i El-Cami'nin sahibinde Selman Farisi radıyallahu anh'dan batıcıyla rivayet etmiştir. var ya, yani silah cihat, ne dediğim ne kılıçta, ne cihatta yoktur ne Cenab-ı Hakk'ın keza ve kaderini Ordu suvar ya, peki Merv'e obudiyette düşmüş yani. Nasıl çıktı diye, olmuş bunlar var ya, artık pişmiş yani. O seviyeye gelmiş olan Merv'de ordusu var ya askerleri, asker Bu insanlar, Merv obudiyde dertli ve Bunlar Ermenkede böyle, bizim bildiğimiz manada. Topları, tütekleri, tankları yoktur diyor. Zayıftırlar diyor topu göre. Milletin gözünde bunlar zayıf üstü. Ve dik kırılmış, budanmış, dağılmış halleri vardır böyle. Bak sen bundan ne bir şey olur yani. Hemen bir şey olmaz dersin. Ama ve lakin, ama ve her ne kadar bunlardan bize göre bir zayıflık, acizlik, elinden bir şey gelmez gibi belki bir hal eee zulüfiyozata ama sonra bunlar böyle kripte insanlar gibi gözüküyorlarsa da kana akıyor. Bunlar dar güçlüdür. Men'aker el-Gazayni. Cephelerde savaşan ordulardan dar güçlü diyor Sultan. En güçlü olan kimdir? Cenab-ı Celle'de bu. Öyleyse Mevlâla daimemdeki hem hemhal olan Allah'la bu izet olan zatta Cenab-ı Celle celalını kutlediyor. E, çok çok güçlüdür. Lavla na selefin Rumi kutlediyor Rum'u ödü gibi her kim cah'sen misini ba hudan kun şin eldar azur her kim Allah celle celal e ile beraber oturmak istiyorsa her kim Mevla ile yan yana yan yana derken bizim yan yanımızı anlamayalım ha Cenab-ı Celle celal ile e böyle, böyle beraber bulunmak istiyorsa Allahla oturup Allahla kalitesi istiyorsa Mevla'nın dostlarının huzurunda bulursun diyor. Bizim iltikadımız odur. odur ki şu an burada bir zahirde insanlarla oturuyoruz gibi gözüküyor ama yok öyle değil. Mevlâ ile oturuluyor, mevlâ ile kalkılıyor. Onlar zahirde bizden gözüküyorlar, bizden gözüküyorlar, hepimiz kendi vudu vardır ama yani manada yo öle değil, öle değil. Yine Mevlana uygulaydı ki, Her <gülüyor> doğalem <gülüyor> tehloye hosfuhekar ben. So her işe tehloye la mi Allahumma. Di her doğalem tehloye hosfuhekar ben. O mevlam dostları var ya, sağ taraflarında diyor, sol taraflarında diyor, dünya ve ahiret kaygısından, düşüncesinden var yıkılmıştır. Yani bunların dertlerinde, yani e, düşüncelerinde bir dünya ne ahiretteki, e, ne olmuştur peki? Sohe Allah kelimesini şöyle bir yazır diyor, Nevana. O en sondaki he, la madikçe değil mi? Allah derken en sondaki he'nin la madik işmesi orada. Ha. O lam, o he var ya, o he, lamın yanına nasıl oturduysa diyor, o he, Allah'ın mürnüsü <gülüyor> var, yani evet, o insan lamın yanında nasıl bir efendim yani konum nasıl bir durum heysuna bitişmişse, o lam ve he merasimde mesafe yok, Mevla'nın dostu da aynen böyle diyor. O da bir insandır tabi yani, görünüşte. Ama <gülüyor> Cenab-ı Hak Celle Celal'e mahdet olmakta Cenab-ı Hak Celle tecelliyatına aynı olmazsa, makamı çok âli olduğu için, Cenab-ı Hak mühürü ona vermiş. Al bu mühürü sana veriyorum, bu mühürü kullanacaksın, senin yaptığın beni bir da görmeyle. Yetki onda, İmam Rabbani'nin tabiriyle, Zat-ı Mevhubu, Zat-ı Mevhubu, orijinal, bu tabirimizde orijinal kağıtlar, var, fotokopi kağıt var. eyvallah. Orijinal dedim Latteşivalat senin için ya, mevlacı gibi <gülüyor> <gülüyor> yani Cenab-ı Hak o kağıt gibi düşünelim Latteşivalat senin için. Bakın bir de var ya cemaatinizin bir algı etkiliyor. Bir algı. ne oldu bize işte, anlamıyorum. Bu girdiklerimizden ne oluyor? Bu işliklerimizden bir şeyden yok oluyor. Bak şimdi burada ne deniyor? Şimdi oradan dedi ki bayram oldu Cenab-ı Hak ilk hafta denedim. Ya ne alakası var? Sadece yine. İmamı Rabbani buyurun ki Allah yok var. Mevla'nın benzeri yoktur ama Mevla'nın durumunu anlatmaya misal olur diyorsunuz. Bunları söylerim, bunları ederiz oradan çıkabiliriz. Hastaluh ve felikat kendi kaidesiyle anlasır arkadaş. Kendi kişi indimizden kendi nefsimizden kaide uydurup da yani insanları zannetmeyelim, insanlar hakkında suyuzhan etmeyelim. Affedersiniz, çok affedersiniz. bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi sağda solda, efendiyi tevkik etsem, efendiyi o adam şöyle bir adamdır, böyle bir adamdır, şöyle bir adamdır, böyle bir adamdır. Sen dersin ki, ya bu adam ne tevkis adam, bu ne ahlak tevkis adam derler. Yani. İmam-ı Şahre ne diyor biliyor musunuz? Bir mülük var diyor, şeyhini hep tevkik edersin. Onu köpüler, ondan sonra izledime derdiler. Ne dersin ki, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? İnsan kendi mülkün tevkik edersin. Her türlü hazzanet duygusu içerisinde, sıkılganlık içerisinde yaşıyorum. bilmem ne vesaire. Bu bizim işimiz değil ya. Kaçık gitmiş. Ben ne yapayım ben? Bu kadar konuşuluyor, konuşuluyor, ediliyor, yapılıyor bize, şey. Gene hala hala hiç alakası ile ilgili olmayan teşkililer yorumlar yapılıyor. Allah'ın mazlum kullar hakkında. Mevlam'ın peki kullar hakkında senin bir şey söylemeye yetkin var mı? Sana bu yetkiyi kim ver? Ayet bilmezsin, hadis bilmezsin, usulü fıkıh bilmezsin, usul hadis bilmezsin. Askerde komutanına kaç defa isterdiniz? Doktora gittim, muayene oldum dedi kaç defa isterdiniz? İşte bu milletin nazarında hocanın bir efendim yani belki bir kitapsız doktor kada değeri kalmadı. yalan mı? Mesela para kazanmak değil, mesela parayı muhabbet etmek Müslüman olmak kolaydır, Müslüman kalmak zordur, atabine kolaydır asıl mesela asıl üzerinde kurmaktır. Sultanlara da atkırduayına, Allah'ın e, dostlarının da kadar böyle bir zafiyet, ne bileyim bir hali var, fakat yani akwâmin an anakil gazâi. Bunlar eli daha üstündür bunlar. Bu aydan bir şey daha var. Anne, asker duayı evliyallah ordusu var ya ne evliyaların hazzabı niye var? Bunlar kırıhie li asker el gazaiye, cephede savaşan askerin ruhudur dur bunlardır. Bunlar ne demeliyiz? Konajı böyle yüksek sözler bunlar. Ama bu ordu yani toprak muhabbetin ordu beden gibidir. Ama on iş görmesi için evliya olması gerekiyor. Ecdat Osmanlı'nın savaşa giderken. Değişik değişik efelemeyen yani kesimleri var. de dua anlar vardı. savaş eğer zola girerse, kazanılmayacak gibi olursa onlar yalvarıyı yakar. Onlar duası müstecaz insanlarıydı. Ve savaşın salihi bir Barbaros Hayrettin Paşa. Allah zani kadar rahmet eylesin. A'lıyım. Kanuni Sultan Süleyman'ın kapısında riyasıydı. Kıravoz-i <gülüyor> Deniz Savaşı'na girdi Osmanlı terbiyesi. Bizim vardı 150 tane gemimiz. Hristiyanların vardı 600 tane gemisi. Yardım onların arkasından bizim yüzümüze doğru. İki gideceğiz yani. Barbaros Dayasın Paşa dedi ki bana bir tane dert parçası getirildi. Tutsun dert parçasına kem minfiyetin kalitesin ve lefiyetin getirden bir izinle Allahümme amsadirin. Bu ayet keriniğe geldi. Evla ki dünyada nice az insanlar vardır ama eğer e, kalabalık cemaatlere kalabalık oradaki onlar mağlup etmiş. Az dik ettim ama ooo, çok kalabalık olan orduları mağlup etmiştir. Allah affedenlerden beraber. Ha bu ayetini dediği diyor, geminin mendevkarı arasına, efendim yani gerim Bu yazılıyor, ondan sonra e, rüca bizim arkamızdan onların yüzüne doğru ediyor. 150 parçalık efendim, 150 gemilik kosma mı donanması? 600 parçalık efendim bu ara. Andredoria Cumhurbaşı'ndaki evet, Hristiyan ordusunu <gülüyor> deneyimli güne üniversiteli. Bizim bugün farklılenmeye çalışılan, yok edilmeye çalışan gücümüz bu! Gücümüz bu! Gücümüz bu! Siz Kirli Asıpaşa kuvve-i derriye ve vahriyesine bunu anlatıyor. Rusya, Afganistan'ı işgal ettiği zamanki ilk anda ne yaptı biliyor musun?